1550, numaralı konu, Hz. Ömer'in tesbih çeken bir kişiye bir zikir öğretmesi, evet, Hz. Ömer bir gün adamın birinin tesbih çekmekte olduğunu gördü ve ona şu kelimeleri söylemesinin kendisi için yeterli olacağını söyledi, Sübhanülâhi mil, İsemâvâti ve mile mâ şâ şeyin badu, Elhamdülillâhi mil, İsemâvâti vel ve mile mâ şâ şeyin badu, Allah Teala'yı göklerin ve ondan sonra da dilediği şeylerin dolusunca tenzih ederim, ona göklerin ve yerin ve bunların,